kitabın Bu 1600 sayfalık kitabın baştan 1190 sayfası şu bölümü Eski Ahit diye nitelendirilir. Ne demek Eski Ahit? Yahudilerin inandığı kutsal metin demektir. Tanah dediğimiz bölüm burasıdır. Bunun yanı sıra Hristiyanlar yeni ahit denilen şöyle işte 400 sayfalık civarında bir metni de kabul ederler. Bunun da tanrısal olduğunu, tanrı tarafından gönderilmiş bir metin olduğunu söylerler. Arkadaşlar şunu söyleyelim. Tanah Tevrat değildir. Tevrat'ı da içine alan Yahudilerin kutsal metinlerin hepsidir. Apokrif ise daha farklı bir şeydir. Apokrif. Şu elimdeki kutsal kitaba giremeyen metinlere verilen isimdir. Bu elimdeki metin kutsal kitap kanonudur. Burası eski ait bölümüdür. Burası yeni aittir. Burada İncil'ler vardır. Havarilerin işleri diye bir metin vardır. Ha havarilerin yazmış olduğu mektuplar vardır. Ve Vahiy diye bir, kö bir kitap daha vardır. Dolayısıyla... Burayı sadece Hristiyanlar kabul eder. Burayı Yahudiler kabul etmez. Yahudilerin kabul ettiği bu taraftır. Eski Ahit denilen yerdir. Talmud bunların içerisinde değildir. Biraz önce bahsettiğim Ferisiler Talmud'u kabul ederler. Yani Sözlü Tevray Torayı kabul ederler. Ancak bunun içerisinde değildir Sözlü Tora. O ayrı bir kitap olarak vardır. Bu yazılı Toradır. Ve şu yeni burayı burasıdır. İşte bu kitaplar içerisinde ilk kaleme alınan en eski metinler arkadaşlar. İlginçtir ki e, Hz. İsa'nın hayatını anlatan e, metinler değildir. Hz. İsa'nın hayatını anlatan metinlere biz İncil adını veriyoruz. İncil'ler burada ilk kaleme alınan metinler değildir. Ketuvim içerisinde değildir Talmud. Talmud sözlü toradır. Ketuvim yazılı toranın bir parçasıdır. Anlaştık mı? Yazılı toranın bir parçasıdır ketubim. Ee, Talmud ise sözlü toranın bir parçasıdır. Şimdi gelelim biz e, tekrar e, şeye. Bu e, yeni ayet içerisinde ilk kaleme alınan metinler Pavlus tarafından yazılan mektuplardır. Yani e, bu şu manaya geliyor. E, yeni Ahit'te yazılan e, bu ilk Pavlus'un mektuplarından sonraki her şey Pavlus'un görüşlerinin etkisinde kalem alınmıştır. Bu şu manaya gelmez. Yani onun görüşlerini kabul ederek e, yazılmıştır manasına gelmez. Ancak onun görüşleri ifade edildiği bir ortamda onu kabul eden veya onu reddeden bir bakış açısıyla yazılmıştır denebilir. Şu çoğunlukla kabul edilmektedir ki metinlerin yani elimizdeki yeni ait literatürü Pavlus'un etkisiyle Pavlus'un etkisinde kalınarak kaleme alınmıştır ve Hz. İsa'nın işte İsa Mesih olarak sunulması da bu Pavlus'un etkilerinden birisi olduğunu e, görmekteyiz. Yani e, Paulus bize bir İsa öğretiyor ve bu İsa e, aynı zamanda e, tanrısal bir varlık. Aynı zamanda ilahi bir planın bir parçası olarak dünyaya gelmiş, bir görev görmüş ve daha sonra e, gökyüzüne çekilerek orada tanrısal görevini yürütmektedir diye e, şey yapıyoruz. Arkadaşlar her ne kadar böyle olsa da biz İncillere baktığımız zaman Hazreti İsa'nın yani o tarihsel İsa'ya baktığımız zaman Hazreti İsa'nın mesajı hakkında bir fikir sahibi olabiliyoruz. Hazreti İsa insanları Tanrı'nın krallığına davet ediyor. Ne demek Tanrı'nın krallığı? Yani Tanrı'nın koyduğu kurallara uymaya. Onlara riayet etmeye e, davet ediyor. Yaklaşmakta olan bir hesaptan bahsediyor. Ve o hesaba hazırlanmayı şey yapıyor. O yaklaşmakta olan hesap günü Tanrı'nın işte krallığının e, zirvesi olacaktır. Ve o günde herkes yaptığı ve yapmadığı her şeyin sorumluluğunu taşıyacaktır. Hesabını verecektir. Bu tanrısal krallığın e, hazırlığı. İkinci olarak arkadaşlar e, ilahi yasalara sıkı sıkıya bağlanmayı öğretir İsa. Yani der ki arkadaşlar Tanrı'nın koymuş olduğu kurallara riayet ediniz. Yasaklardan kaçınız, emirlere riayet ediniz. Bunu öğretir Hz. İsa'nın e, öğrettiği şey olarak. Üçüncü olarak da ahlaksızlıkla mücadele eder. Bu ahlaksızlık sadece günümüzde anladığımız manada işte basit ahlaksızlık olmaktan öte, e, din adamlarının da içinde oldukları, insanların e, işte dini e, e, şekilden ibaret saymaları, e, dine özen göstermemeleri, e, işte dinin e, koyduğu kuralların etrafından dolarak. Dolaşarak bazı işler çevirmelerini de Hazreti İsa eleştirir. Bu bağlamda hem Sadıqiyeler hem Ferisiler Hazreti İsa'nın eleştirisinden şey kurtulamazlar. Biz görmekteyiz ki arkadaşlar Hazreti İsa'nın bu eleştirileri çok ciddiye alınmamaktadır. Niçin? Biraz önce ifade ettiğim nedenlerden dolayı Hazreti İsa hem ferisiler hem sadıkliler tarafından dini konularda otorite birisi kabul edilmemektedir. Arkadaşlar Hz. İsa'nın görüşünü hiç kabul eden yok mudur? Vardır ancak bunlar sivil, sıradan insanlardır. Bu insanlar Hz. İsa'nın ahlakını, Hz. İsa'nın faziletlerini görürler. Hz. İsa'nın gösterdiği olağanüstü şeylere aşık olurlar. Ve Hazreti İsa'nın peşine düşerler. Onu kabul eden e, insanlar e, vardır. Onlar Hazreti İsa'yı Mesih olarak görürler. Biliyorsunuz ki arkadaşlar e, Yahudi inancında bir Mesih anlayışı vardır. Mesih e, Tanrı'nın e, uygun gördüğü bir zamanda insanları kur kurtarıp e, Davud'un e, şeyine, kurduğu krallığı yeniden ihya edecek. Davud'un e, o şaşalı günlerine geri döndürecek bir e, kişidir Mesih. Tanrı tarafından meshaledirmiştir, kutsanmıştır e, bu şahıs. E, Yahudiler bunu beklerler. Günümüzde hala Yahudilik böyle bir Mesih'in beklen Böyle bir e, Mesih'in gelmesini beklediklerini biz biliyoruz. E, Mesih'in gelişi için dua ederler e, Yahudiler. Şimdi e, o dönemde Hazreti İsa böyle bir Mesih olarak kabul edilmiş e, ve onun etrafında insanlar toplanmışlardır. İsa'nın insanları e, böyle bir e, ihtişamlı e, bir döneme götüreceğini kabul etmişlerdir. Yalnız. E, Yine İncillerin bize anlattığına göre Hazreti İsa insanlara bir krallık vaat etmez. Bir. İkincisi yaşadıklarından anlaşıldığına göre Hazreti İsa yakalanır, işkence görür ve çarmıha gerilerek ölür. Bu durumda Hazreti İsa'nın şeyini gösterir. Yani e, beklenen bir mesih olmadığı fikrini insanlarda Bu e, bazı insanlar e, bu durumdan e, bu duruma bakarak Hazreti İsa'nın mesih olmadığını e, düşünürler. Şimdi tekrar şeye dönelim. E, Hazreti İsa'nın gününe. Hazreti İsan etrafına insanlar toplanır. Onu mesih kabul eden, onun vaazlarından etkilenen insanlar toplanır ve bu e, insanlar Hazreti İsa ile birlikte hareket ederler. Ee, İncillerin bize anlattığına göre Kudüs'te e, Hazreti İsa bir Fısıh Bayramı arefesinde e, işte e, Romalı otoritelere şikayet edilir. Bu adam Yahudilerin kralı olduğunu iddia ediyor diye e, şikayet edilir. Romalı vali e, şeyi yakalatır, İsa'yı yakalatır. E, ona e, sorar kral olup olmadığını o da krallık iddiasında olmadığını bu dünya kendisinin krallığının bu dünyaya ait olmadığını söyler bunun üzerine e, vali ikna olmuştur ancak e, bu durumu e, benimsemeyen valinin affetmesine serbest bırakmasına e, rıza göstermeyen Yahudiler ısrar ederler ve İsa çarmağa gerilir. Arkadaşlar şöyle bir durum var. Bilmiyorum şeyi seyreden var mı aranızda? İsa'nın çilesi filmini seyreden var mı? Veya tutku diye de şey, şey yapıldı. O filmde çok canlı bir şekilde aktarılan bir şey vardır, bir olay vardır. İsa'nın mahkemesi ve çarmağa gerilmesi detaylıca anlatılır. İsa'nın Romalı valiye şikayet edilmesi Yahudiler tarafından olmuştur. Mahkemede vali yapılan şikayetten yani şikayet edilen konuda haklılık bulamaz. Yani İsa'nın e, suçlu olduğunu düşünmez. Ancak Yahudiler eğer cezalandırmazsa İsa'yı isyan edecekleri tehdidini ileri sürerler. Ve adam sonunda İsa'yı cezalandırmak zorunda kalır. Son bir şansı vardır e, valinin. Der ki işte e, fısıh bayramındayız. Fısıh bayramı Musa'nın ee, önderliğinde Yahudilerin Mısır'dan kaçışlarını, kurtuluşlarını kutlamak için e, kutlanan bir bayram. Önemli bir bayramdır. Ee, ben bu bayramda bir e, suçluyu affetme yetkisine sahibim. Kimi affedeyim? İki tane suçlumuz var. Bir tarafta İsa vardır. İşte masumiyetin, temizliğin, güzelliğin saygın e, ne bileyim işte doğruluğun, ahlakın sembolüdür. Öte yanda Barabas diye birisi vardır. Bu da aklınıza gelebilecek her türlü kötülüğü temsil eden bir adamdır. E, filmde de zaten e, ş, e, fiziki olarak da öyle tasvir edilmektedir. Bunun üzerine e, Yahudiler topluca İsa'nın değil Barabas'ın affedilmesini isterler ve İsa'nın cezalandırılmasını isterler. E, Vali bunun üzerine Yahudilerin isteği doğrultusunda İsa'yı e, çarmıha gerilme e, e, ile cezalandırır. Ellerini yıkar ve bu adamın sorumluluğu benim değil sizin üzerinizedir der ve İsa'yı çarmağa gönderir. Ve orada işte biraz önce Ayşe Hanım'ın da dediği gibi pek çok e, işkence sahnesinin sonunda İsa çarmakta ölür. Yahudi e, Hristiyanların inancına göre bu e, bahsettiğimiz olaylar İncillerde bize anlatılan tarihsel İsa ile alakalı olaylardır. Bu bilgiler e, Hristiyanların kutsal kitabında yer aldığı için e, İsa'nın başına gelen her şeyden Yahudileri sorumlu tutar Yahudi e, Hristiyanlar. Yani İsa'nın e, suçlanması, İsa'nın yakalanması, İsa'nın hapse atılması, çarmaha gerilmesi, mahkemede e, affedilmemesi, bunların hepsinin sorumlusu Yahudilerdir Hristiyan bakış açısına göre. E, ancak e, işte e, şey pardon e, bu e, düşmanlık neticesinde arkadaşlar. Ee, Hristiyanlıkta ilk günden itibaren bir Yahudi karşıtlığı vardır veya bir antisemitizm vardır. Ee, Emine Hanım'ın da dediği gibi Hristiyanlar Yahudilerden hiç haz etmezler. Ee, çünkü Tanrı olan İsa'nın çarmıha gerilmesine, eziyet çekmesine yol açmıştır bu adamlar. Ee, bu da daha sonraki dönemlerde tahitlere kadar antisemitizmi körükleyen, antisemitizme imkan sağlayan bir e, altyapı hazırlamıştır. Tabii ki Hitler e, Hristiyan'dı, Katolik Hristiyan'dı. Evet. Arkadaşlar, İsa çarmıha gerildikten sonra e, çarmıhta can verir, e, indirilir, gömülür. Daha sonra e, Çarmak gerilmesinin üçüncü gününde e, seven havarilerinden bazılarına görünür. Daha sonra daha farklı insanlara görünür ve e, aşağı yukarı 30-40 gün süren böyle farklı yerlerde farklı e, inananlarına görünerek şey yapar. Onlara görevler verir, onlara insanlara e, hidayete erdirmeleri için Vazifeler verir ve daha sonra ortadan kaybolur. Bu bize İncil'lerin anlattığı şeydir. E, buna göre arkadaşlar Hazreti İsa Hristiyan inancına göre bu 30-40 günlük sürecin sonunda göklere yükselmiştir. Ve şu an Tanrı'nın katında e, canlı bir şekilde bulunmaktadır. E, yeryüzüne ikinci defa gelecektir yeryüzüne ikinci defa gelmesi ise kıyametin hemen öncesinde olacaktır. Ee, İsrail'in, e, yani Hitler'in yaptıkları İsrail'i doğurdu diye Hitler Hristiyan olmaktan çıkmaz ama. tabii ki yani pek çok şeyin Hristiyanlığı tartışılabilir. Ee, ama bildiğim kadarıyla Hitler e, vaftizli bir Hristiyan'dı. Başka bir dine girdiğini duymadım. Evet. Emevi caminde o yer hala ayakta mı acaba? Bu benim anlattıklarım Hristiyan inancı yalnız. Lütfen. E, Müslümanların da e, doğru böyle bir beklentileri var. Beyaz minarenin olduğu yere ineceği şey yapılır ama bilemiyorum yani şey değil yani Müslümanlar arasında Sünni ehli Sünnet arasında İsa'nın kıyamete yakın dünyaya geleceğine alakalı hakkında rivayetler vardır bunu yani pek çok Müslüman kabul etmektedir İsa'nın dönüşüyle alakalı. Ee, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı bazı kitaplar vardır. Yani e, İslami e, bakış açısını oradan yani alimlerin neler söylediğini oradan görmeniz mümkündür. Arkadaşlar Hz. İsa aradan kayboldu. ortada yani Artık Hz. İsa yok. Ne yapacağız? Hz. İsa'dan sonra geriye arkadaşları yani havarileri kalmıştı. Hz. İsa'nın yakınında işte Petrus, Yakup, Yuhanna gibi bazı havariler vardır. Bu havariler arkadaşlar, Hz. İsa'nın bıraktığı mesajı diğer insanlara yayma görevini devam ettirmişlerdir. Bu görevi yayarken içinde yaşadıkları Yahudi toplumundan tepki görmekteydiler. Hazreti İsa'nın gördüğü tepkinin benzerini bu insanlar da yaşamaktaydılar. Arkadaşlar, bu insanların hiç birisi din eğitimi almış, özel bu konuları, dini konuları tartışmayı bilen bir şey değildi. İnanın İslam'ın, İsa'nın gökten gelip gelmeyeceği ile alakalı bir şey söyleme yetkisi değilim. Lütfen siz Kelam hocanızla bu konuyu konuşun. Olmaz mı? Biz burada Hristiyanlık üzerine konuşuyoruz. Şahıs aynı şahıs, olay benzer ama biz ben size Hristiyanlığın bakış açısını söylüyorum. İslam'ın bakış açısını da Kelam hoca size söylesin lütfen. Ee, şimdi e, bu e, ilk havariler hiçbirisi Hazreti İsa'nın e, şey, arkadaşları e, din konusunda uzman kişiler değildiler birisi dini eğitimi almış değildi. E, bunlar sıradan e, vatandaşlardı, böyle özel dini eğitimi olan e, kişiler e, olmadıklarını biz görüyoruz. E, bu şeyler arasına, havariler arasına sonradan dahil olan önemli bir şahsiyet var. Bu Pavlus'tur. Paulus e, Hristiyanlığı e, şekillendiren Hristiyanlık üzerinde çok etkili olan bir kişidir. E, dolayısıyla biraz Paulus'un üzerinde durmak istiyorum. Arkadaşlar e, İsa'nın çarmıha gerilmesinden sonra insanlar gizliden gizliye çünkü baskı var e, İsa'nın öğretisini yaymaya çalışırken e, Paulus da e, havarilerin bu faaliyetlerini takip edip görevlilere bildiren, ispiyon eden, bastırmaya çalışan bir adam. Yahudi kendisi. Esas ismi Saul bunun. E, normalde Hz. İsa'nın bu dünyadaki hayatı sırasında Hz. İsa'yı görmüş, iman etmiş birisi değildir. Ancak bir gün e, Şam'daki e, Hristiyan faaliyetlerini tespit edip yetkililere bildirmek için yola çıktığında e, Şam'a giderken e, yolda e, İsa'nın ona gökyüzünde göründüğünü bize aktarır. Bu hikaye arkadaşlar bu kıssa diyelim elimizdeki yeni ayet içerisinde mevcuttur. Resullerin işleri veya elçilerin işleri isimli e, kitapta e, Paulus'un başından geçen bu olay anlatılır. E, kısaca buna Şam Vizyonu adı verilir. Şam Vizyonu yani Şam'a giderken e, Paulus'un Saul Saul Paulus değil Saul e, bu yani e, daha sonra Paulus ismini kullanıyor. Yahudilik'teki kullandığı ismi Saul. İsa şeye giderken Şam'a doğru giderken İsa özür diliyorum Pavlus Şam'a doğru giderken Saul Şam'a doğru giderken Tanrı İsa ona gökte gözükür ve Saul, Saul bana niye eziyet ediyorsun? Bana inananlara niye böyle takip ediyorsun? Niye bunlara ediyorsun diye serzenişte bulunur. Paulus yaşadığı o tecrübeyle gözleri geçici olarak kör olur. E, Şam'a gittiğinde Hananya gelir e, onu ziyaret eder. E, İsa'yı seven, İsa'ya inanan birisidir ve gözleri açılır. Ve ondan sonra e, Paulus daha önceki e, Hristiyan karşıtı faaliyetlerini bırakır ve Hristiyanlık için çalışmaya başlar. Ancak Pavlus biliyorsunuz bir Yahudidir. Tarsuslu bir Yahudidir. Ve e, din eğitimi aldığını bize anlatır. E, ve e, kendisini havari olarak bize sunar. E, en son havari olduğunu söyler. Çünkü İsa'nın e, en son görevlendirdiği veya İsa'yı en son gören kişidir. Hatta biraz da ee, özel olarak nitelendirir kendisini çünkü diğer insanlar İsa'yı bu hayatta görmüşlerdir. Pavlus ise İsa'yı bu hayatı, bu dünyadaki hayatı son bulduktan sonra göklerdeyken görmüş ve onun tarafından görevlendirilmiştir. Pavlusa İsa gentilelerin havarisi unvanını vermiş olduğu söylenir. Ne demek gentile? Gentile arkadaşlar, şuraya yazayım. Gentile bir latince kelimedir. Yahudi olmayan demek. Yahudi olmayanlara gönderilen bir havadır. Şimdi biz Hz. İsa'nın hayatını incelersek görüyoruz ki Hz. İsa'nın vaaz ettiği kişiler hep Yahudi. Hazreti İsa'nın anlattığı konular hep Yahudilikle alakalı. Hazreti İsa'nın insanları çağırdığı yer Yahudi şerati. Nasıl olur da böyle bir insanın peşinden giden insanlar, insanları nereye çağırması gerekir, nereye davet etmesi gerekir, tartışması yaşanır? Ve arkadaşlar şöyle bir neticeye varır şeyler. Yani tartışma konusu şudur, ee, biz İsa'nın mesajını sadece İsa'nın yaptığı gibi Yahudilere mi taşımalıyız, Yahudilere mi söylemeliyiz, Yahudileri mi İsa'nın mesajına kazanmalıyız yoksa İsa'yı sadece bir grup insanla sınırlandırmamalı mıyız? Bütün insanlığa, bütün evrene mi yaymalıyız? Tabii ki e, biraz önce de bahsettiğim gibi Feza'nın e, Kudüs'te Yahudi olmayan yöneticiler var. Yani Yahudilerle Yahudi olmayanlar e, karışık bir hayat yaşıyorlar. çoğunluk Yahudiler olsa da Yahudi olmayanlar da var. E, bunun üzerine e, havarilerin bir kısmı Hazreti İsa'nın kendisini ben İsrailoğullarının kaybolmuş koyunlarına gönderildim dediğini ve bütün faaliyetlerini Yahudilere yönelik yaptığını, Yahudi olmayanlara yönelik hiçbir tebliğatta bulunmadığını söyleyerek buna karşı çıkarlar. Ancak Paulus'un görüşü hakim gelir ve Paulus İsa'nın mesajını bir grup insana sınırlandırmamak gerektiğini söyler ve İsa'yı bütün insanlığa yaymak için onları ikna eder ortaya yeni bir sorun çıkar siz insanları gentileleri İsa'nın mesajına çağırırken İsa'nın yaptığı gibi Yahudi şeriatına mı çağırmalısınız Tanrı'nın krallığına mı çağırmalısınız Tanrı'nın helal ve haramlarına uymaya mı çağırmalısınız yoksa İsa'nın başka bir mesajı mı vardır eğer şöyle bir şey olsaydı, e mesela e, Yahudileri, e, pardon, e, Yahudi olmayanları, Gentileleri, siz e, İsa'nın yaptığı gibi Yahudi şeriatına uymaya çağırsaydınız, yani cumartesi yasağıdır, e, yiyecekle ilgili kurallardır, e, temizlikle alakalı kurallardır, sünnettir, bunlara çağırıyor olsaydınız, Yahudiler yani Gentileler, Yahudi olmayanlar din değiştirip Yahudi olmalı ve Yahudi şeriatını yaşamalıdır. Bu pek çok zorluk yanında getiren bir şeydir ve e, muhtemelen böyle bir şey yapılsaydı pek çok insan Yahudi olmayacaktı. E, İsa'nın peşine gelmeyecekti. Yalnız Paulus burada bir e, yaklaşım geliştirerek ee, şöyle bir e, teoloji geliştiriyor. Dediğimiz gibi arkadaşlar Paulus din eğitimi e, almış. Bir dinin nasıl anlatılacağını bilen birisi olduğu için e, avantajları var ve e, bunu da e, işte havarilerle tartışırken e, görebiliyoruz. Mesela havarileri bir konuya ikna etmek istediği zaman havarilerin o e, sahip olduğu din nosyonunu, dinin nasıl tartışılacağı, nasıl anlatılacağı nosyonunu e, sergiliyor ve e, Yahudi e, işte ha, ha, e, İsa'nın havarilerini e, şuna ikna ediyor: Biz İsa'nın mesajına çağıralım bu insanları, ama bu mesaj Yahudi şeriatı değil. Nedir? Bunu e, Pavlus öğreti olarak geliştiriyor. Ben müsaadenizle kısaca bu e, Paulus'un geliştirdiği öğretiyi sunmaya çalışıyorum. Bu öğretiye göre arkadaşlar şey şudur. E, Paulus öncelikle insanın bu dünyaya geldiği andan itibaren günah içerisinde yaşadığını söyler. Biz hepimiz günahkarız der. Çünkü e, günah ta ilk insanla başlar. Tevrat'ın başında bize anlatılır ki e, ilk insan Adem ile Havva yasak meyveden yiyerek günaha girmişlerdir ve bunun bir sonucu olarak dünyaya düşmüşlerdir, düşük varlıklardır bunlar. Biz ki onların neslinden gelen insanlarız, onların günahını paylaşırız. Biz de aynı günahla bu dünyaya geliriz ve e, o günahı devam ettiririz. Musa zamanında insanlara kurtuluş için Tanrı bir şeriat göndermişti. Bu bahsettiğim şeylerin hiçbirisini Hazreti İsa anlatmıyor. Bakın bu çok önemli arkadaşlar. Bunları Pavlus söylüyor. Pavlus'un geliştirdiği bir teoridir bu. Pavlus'un söylediklerine e, bakarak bunları şey yapıyoruz. E, Hazreti İsa... E, Hz. İsa'nın gelişine kadar e, insanlar şeriata uyarak günahtan kurtulmaya çalıştılar. Yalnız görüldü ki e, şeriat, kanun, yasa insanları günahtan kurtarmak için yeterli olmadı. Tam tersine insanlar günaha devam ettiler. Hatta ilave günahlar işlediler. Peki bunun üzerine Tanrı insanlara günahlarından kurtulmaları için bir fırsat sunmak için başka bir icraatta bulundu. Ki bu icraatta arkadaşlar şudur. <gülüyor> Yahudi şeriatının yaşandığı o dönemde var olan bir uygulama var. Siz eğer bir günah işliyorsanız Yahudi şeriatına göre Mabede gidersiniz. Mabette günahınıza uygun bir e, kurban seçer götürürsünüz ve din görevlileri, levililer orada sizin adınıza bunu Tanrı'ya kurban olarak sunarlar ve siz bundan günahınızdan kurtulursunuz. İnsan oğlunun ta başlangıçtan beri paylaştığı büyük bir günahı var ve Tanrı bu büyük günah için uygun bir kurban olması gerektiğini bunun böyle ufak şeylerle e, silinemeyeceğini affedilemeyeceğini e, düşünerek kendisi insan bedenine girerek e, insanların arasına gelir ve insanlar bu insan bedenine giren Tanrı'yı İsa olarak görürler ve sizin gördüğünüz o İsa aslında Tanrı'nın zatıdır kendisidir sadece insan şeklinde bürünmüş şeklidir diyerek anlatır. Ve İsa'nın insanlar arasına gelmesi, yaşadığı çileler ve en sonunda eee çarmıhta can vermesi aynı mabette verilen bir kurbanın işlevini görmektedir. Nasıl sizin verdiğiniz kurban canını vererek sizin günahınızı affettiriyorsa İsa da aynı şekilde ee, çarmıhta hayatını son vererek sizin günahlarınızı, ta Adem'den beri devam eden günahınıza e, kefaret olmaktadır, affettirmektedirler. Tamam, herkes günahtan kurtuldu mu? Hayır. Günahtan kurtulanlar sadece İsa'yı kabul edenlerdir. İsa'nın bu niteliğini kabul etmeyenler günahtan kurtulamaz. Dolayısıyla biz Müslümanlar e, Hazreti İsa'yı bu şekilde değerlendirmediğimiz için Hristiyan bakış açısına göre biz e, İsa'nın e, kurtarıcı e, özelliklerinden istifade edemiyoruz. Yani İsa e, bizi e, öteki dünyada e, şeyden e, ebedi azaptan kurtaramıyor. Şimdi gördünüz mü ortada bir hikaye var değil mi arkadaşlar? Ama hikaye demeyelim bu. Ortada bir anlatı var ve bu anlatı. İnsanlara normalde tamamen dört dörtlük bir Yahudi yasasını uygulayan bir peygamberden ilahi e, tarihin başlangıcında ilk insanın işlediği günahın nesiller boyu devam etmesi sonucunda bize kadar gelmesi ve Bizim günahlarımızı affetmek için İsa'nın çarmağa gerilmesi şekline döndüğünü görüyoruz. Ve bu şey bu kurgu Hatice Hanım'ın çok güzel ifade ettiği gibi bu kurgu e, ile e, Pavlus çok usta bir şekilde e, insanların şeriata bağlanmasının yerine kurtuluşları için İsa'ya iman etmelerinin yeterli olduğunu söylüyor. Bunu Romalılara mektubunda açıkça ifade ediyor. Diyor ki, şeriata uymak eskiden insanları sorumluluktan kurtarırdı. Şimdi hiçbir anlamı yok. Yahudi olanla olmayan arasında, şeriata uyanla uymayan arasında hiçbir fark yoktur günümüzde diyor. Hiçbir üstünlük sağlamaz yasaya uymak. Kurtuluş diyor, iman iledir. İnanırsanız o zaman kurtulursunuz. Neye inanacağınız önemli? İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğuna veya bir başka ifadeyle insan bedenine girmiş Tanrı olduğuna inanırsanız ve İsa'nın sizin için e, çarmıha gerildiğine inanırsanız kurtulursunuz diyor. Bu öğreti bize şunu getiriyor. Yani yeni Hristiyanlığa girecek hiç kimse e, şey... E, Şeriata uyması gerekmiyor, Yahudi olması gerekmiyor. Ee, ne yapması gerekiyor? Sadece iman etmesi gerekiyor. Bu çok tartışılıyor Nazif Hanım. Arkadaş yani havarilerden bunu reddedenler oluyor. Ancak Pavlus'un almış olduğu eğitim ve e, sahip olduğu üstün zeka, etrafındaki insanların e, itirazlarını cevaplar geliştirmesine fırsat tanıyor ve e, diğerlerinden daha fazla yerlere seyahat ederek, diğerlerinden daha fazla insanlara hitap ederek e, bu teorinin e, kabul edilmesini sağlıyor Paulus. Ve e, zaman içerisinde o ilk İsa'yı gören insanların yaşadığı e, hayat yerine yeni Yahudiliğe, e, Hristiyanlığı kabul eden herhangi bir şerata bağlı olmayan sadece İsa'yı Tanrısal bir varlık olarak kabul eden insanlar işte hakim oluyorlar ve bunun sonucunda Hristiyanlık günümüzde işte bildiğimiz halini alıyor şimdi bu süreç yani Paulus'un Hristiyanlık Hristiyanlığın oluşumuna olan etkisi önemli bir konu e, bu e, konuyu kısaca ben e, böylece özetlemiş oldum. Şimdi e, elimizdeki notlarda arkadaşlar e, işte e, Hristiyanlığın e, ilk dönemindeki teolojik tartışmalar var. E, bu teolojik tartışmaları e, siz e, okuyun. İnşallah önümüzdeki hafta e, tekrar e, şey yapacağız. Yalnız Buradaki konuları e, ben şey yapmayacağım önümüzdeki haftanın notlarından devam edeceğiz. Bu benim bu hafta biraz kesilerek çok e, akıcı olmayan yani kusura bakmayın. E, yani e, benim internet bağlantımdan kaynaklanıyor herhalde. E, böyle kesik kesik oldu bu hafta ama e, bizi mazur görürseniz e, teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlarımızın sormak istediği açıklanmasını istedikleri noktalar varsa ben onlara temas ederek şey yapayım. Hayırlı geceler olsun efendim. Evet Nazif Hanım siz e, okuyacaksınız. Eğer e, şey yaptığınız bir konu olursa açık olmayan bir şey e, haftaya hatırlatırsanız ben elimden geldiği kadar e, yardımcı olmaya çalışırım. Ben teşekkür ederim. Mütevazı olmayacak bir şeyimiz yok. Yani biliyorsunuz e, İslam alimli Hazreti Ali'ye nispet edilen bir şey var. E, ...ilim bir noktaydı... ...demiş Hazreti Ali... E, ...cahiller onu çoğalttı... ...büyüttü diye... E... Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Bizim vazifemiz e, bildiklerimizi aktarmak. E, işte, gücümüzün yettiğince e, inşallah e, Hıristiyanlığın veya diğer dinler hakkında e, şey yapmak. Yani elimden geldiği kadar doğru bilgileri size aktarmak. Şimdi ben size Büşra'nın bir soruyla e, cevap vereyim. Eğer Pavlus olmasaydı yani sadece e, Hz. İsa'nın öğrettiği gibi e, Yahudilerin e, katıldığı bir din olsaydı Hristiyanlık e, veya Hristiyanlığı kabul etmek isteyenler sadece Yahudi olsa ve ondan sonra Hz. İsa'nın yaşadığı gibi bir hayat yaşamış olsaydı sizce günümüzde Hristiyanlık dininin kaç tane mensubu olurdu? günümüzde Yahudiliğin yaklaşık dünya çapındaki e, sayısı Yahudilerin dünya çapındaki sayısı 12 milyon civarında yani düşünün ki bütün Yahudileri e, Hz. İsa ikna edemedi bütün Yahudiler Hz. İsa'nın e, öğretisini kabul etseydi günümüzde muhtemelen 12 milyon eee Hristiyan olurdu. Günümüzde 2 milyara yakın Hristiyan var. Pavlus'un öğretisi insanlara büyük bir kolaylık bir e, e, nasıl diyelim e, iman ile kurtuluş yolu açtığı için çok rağbet görmüştür. İsa'nın arkadaşları arasında çok kabul görmese de yeni katılan işte Gentileler arasında çok rağbet görmüştür. Ve böylece e, işte e, Pavlus sun öğrettikleri e, yaygınlık kazanmıştır. Hristiyan inancına göre kurtulmanız için tek vaftiz olmanız yeterli. Yani tabii kimseyi şey yapmayalım, e, suçlamayalım. Yani ben şimdi Hristiyanlık e, yani amelsiz iman, kolaycılık falan demeyelim. Ee, yani Pavlus'un bakış açısını da hatırlayalım lütfen. Yani Pavlus'un e, anlattığı şeyler eğer doğruysa o, o zaman yani Hz. İsa'yı kabul etmek gerçekten olağanüstü büyük bir e, şey. E, fazilet oluyor. Ve bu fazileti gösteren insanlar e, işte karşılığında öteki dünyada e, kurtuluşa nail olacaklar diye de düşünmek lazım. Mesela Hazreti İsa'nın dağda, e, e, dağdaki vaazı diye bir vaaz vardır arkadaşlar. İncil'lerde yer alır. Diyor ki e, mesela işte şeriatta e, belli şeyler vardır. E, suç, belli suçla işlerseniz onların cezaları vardır. İsa e, suçu işlemeyi değil, suçu düşünmeyi bile şey yapar. Harama bakarsan diyor. O gözünü çıkart diyor. Hani düşünebiliyor musunuz? Siz suç işleme e, yani işleyip e, bir ceza almak değil. Hani sizi e, işte hırsızlık yaparsan elini kes diyor. Hani e, şey hani sizin bu e, şeye e, yani düşünmesini bile suç yapıyor. E, yani aslında Hazreti İsa'nın getirdiği e, yaklaşım... E, günahları helalleştirmek değil tam tersine günahları düşünmeyi bile günah kabul etmek iken e, Paulus'un geliştirdiği teoloji ile birlikte ne oluyor insanlar e, iman ederek e, kurtuluşu elde ediyorlar iman e, onları e, işte e, ta Ademden beri devam eden günahın Boyun duruğundan kurtarmış oluyor. Bu da e, işte e, Pavlos'un e, icadı, Pavlos'un etkisi. E, çok etkili olduğunu görüyoruz. E, i̇nsanlar arasında e, çok şey e, rağbet görüyor ve e, şey bu. Yani sonuçta vardığımız nokta bu. Oldu arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Haftaya inşallah teşekkür e, tekrar görüşmek e, üzere. Herkese e, iyi bir hafta diliyorum. Allah hepinizde kolaylıklar versin. Sıhhat afiyet versin. Aman hasta olmayın. Dikkat edin. Ben hafta sonunu yatarak geçirdim. Lütfen sağlığınıza dikkat edin. E, her şeyin başı sağlık. Oldu. Görüşmek üzere. Allah razı olsun. Hepinize geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olun.